Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programı geçtiğimiz ayın e, hukuk olayları veya hukuk güvenliğini ilgilendiren ee, e, olay özetleriyle başlayacak ve Ümit Altaş arkadaşımızı, e, aynı Tücel arkadaşımızla beraber dinlemeye başlayacağız. Bazı konularda da e, herhalde biz de e, sohbetlere katılacağız. Evet Ümit'ciğim ne olmuş, e, nasıl gidiyor ülkenin hukuk güvenlik e, evet. tansiyonu, barometresi? <gülüyor> Tansiyon gerçekten çok yüksek. Normal verilere göre böyle bir tansiyonla nasıl bir yaşam sürdürülebilir zannedersem herkes hayretle ve şaşkınlıkla izliyordur. Araya bayram girdi, belki bu ayın gündemi az biraz daha azalmıştır derken hiç öyle düşünmeyin tabii ki. Klasik cümlemizle başlıyoruz. Bu ayın gündemi de bir önceki ayın hukuk gündeminden çok daha yoğun. Azalmıyor, her seferinde artıyor. E, tabii ilk önce e, şeyle baş, başlayalım, e, hatırlarsanız Haziran'ı İstanbul Sözleşmesi'yle bitirmiştik. E, ondan sonra Temmuz'un ilk haftalarında e, hala acısı dinmeyen e, bir katliamı andık, Sivas katliamını. E, bizim hukuk gündemimizde de tabii ki önemli olan e, kısmı şuydu, e, 29 Haziran yani Haziran'ın sonuna doğru Anayasa Mahkemesi. Toplanacaktı e, yapılan bir anayasa mahkemesi başvurusu vardı Sivas davası ile ilgili 7 yıl sonra aradan geçtikten sonra buna ilişkin toplanacaktı fakat toplantıyı herhangi bir gerekçe açıklamadan e, erteledi e, bu başvuru hakkında kısa bir bilgi verelim e, dinleyicilerimize sadece e, biliyorsunuz dava 2012'de zaman aşımı nedeniyle düşürülmüştü. E, bes sanık firariydi. E, bunların e, davası zaman aşımına uğramıştı. E, tabii insanlığa karşı suçtur burada zaman aşımı olmaz e, şeklindeki avukatların iddialarını mahkeme kabul etmemişti. E, 7 yıl sonra aradan sonra tam da buna ilişkin başvuru görüşülecekti. Fakat dediğim gibi ertelendi. E, i̇lginç e, bu atamalar meselesi Üyeler meselesi ve hukuktaki özellikle yüksek mahkeme alanlarındaki karar verici organlar HSK olsun biliyorsunuz oradaki dengeler e, son 3-4 aydır programlarımızdaki temel gündemlerden bir tanesi. E, bu kararı görüşecek olan anayasanın ikinci bölümünde de tahmin edin üyeler arasında kim var? E, Celal Mümtaz Akıncı. E, üye ve ama bu kişi aynı zamanda da Sivas davasında sanıkların gönüllü avukatlığını yapan bir avukattı. Şimdi ise bu başvuruyu değerlendirecek e, olan e, kurul içerisinde yer alıyor. E, gerçi e, şey iddiası var tam böyle teyit edemedik. E, kendisi e, görüşmelere katılmadığını ifade etmiş ama dediğim gibi karar verecek olan e, kurulda kendisi de üye. Ee, yine yakından takip ettiğimiz e, bir konu başlığıydı, e, Kandil'in Baroları manşeti. Zannedersem gözünüzden kaçmamıştır, e, öyle değil mi Bahri Bey Aynur Hanım? E, Yeni Şafak gazetesinde Kandil'in Baroları şeklinde bir e, manşetten haber yayınlandı. E, e, barolar da buna tepki gösterdi. Evet, aynı şekilde. Yine açık radyo dinleyiciler için kısaca özetleyelim ne olmuştu diye. Ee, hatırlayacaktır açık radyo dinleyicileri Üçkent'te e, Kürt vatandaşlara yönelik ırkçı e, saldırılar olmuştu e, 15 il barosu da bu saldırılara ilişkin etkin soruşturma yürütülmesi e, Gerektiğini içeren taleplerin yer aldığı bir metin Ortak bir metni yayınladılar ve kamuoyuyla paylaştılar e, Bunun arkasından Yeni Şafak gazetesi ee, bu 15 baro yönetimini Kandil'in baroları manşetiyle hedef aldı. Arkasından da 48 baro e, ortak e, bir bildiri ile e, bu Yeni Şafak'ın e, 15 baroyu hedef alan e, haberini kınadı. E, nefret diline ve ayrımcılığa karşı çıkmanın avukatlık kanununun barolara yüklediği hukukun üstünlüğü ve insan hakları korumak görevinin kapsamında olduğunu belirtti. Ee, Türkiye Barolar Birliği'de buna ilişkin bir metin yayınladığı web sitesinden başlık uyarı görevini yerine getiren, kaygılığını dile getiren barolarımızın hedef gösterilmesi yanlıştır şeklinde oldu. E, fakat burada bir ırkçı saldırı ve etkin soruşturma talebi ve insan hakları vurgusu vardı. Fakat Türkiye Barolar Birliği'nin metninde, daha çok e, uyarı görevini yerine getiren, kaygılarını dile getiren barolarımız nedir? Ya bu kaygılarının Türkiye Barolar Birliği'nin de kaygısı olduğu ya da bu uyarıların etkin soruşturma yürütülmesi ne ilişkin uyarıların Türkiye Barolar Birliği'nin de e, uyarısı olduğuna dair bir e, vurgu yoktu metinde. E, tabii metnin son cümlesi de ilginçti. Çünkü... E, Aynen şu şekilde oradan alıntılayıp okuyayım size. Bir olmak her konuda aynı düşünmek değildir. Bir olmak hepimizin yüreğinin, vatanımızın ve evlatlarımızın geleceği için çarpmasıdır. Bunun için birbirimizi dinleyelim, birbirimizin düşünce özgürlüğüne saygı duyalım, doğruyu hep birlikte bulalım. Ee, tekrar başındaki vurguyu hatırlatmam gerekiyor. 15 il barosunun arkasından 48 baro yönetiminin, Dile getirdiği husus bu yöndeki ırkçı saldırıların muhakkak etkin soruşturmayla soruşturulması gerektiğini, aksi takdirde bu tür olayların büyüyeceğini, bu tür alanlardaki hakiklerinin çoğalacağını ilişkildi. Açıkçası Türkiye Barolar Birliği'nin bunu sahiplenmeyen, sadece bu konudaki uyarı görevini yerine getiren barolar şeklinde kendi dışında bir alanı işaret etmesi de ilginçti. Ee, bir özelleştirme kararı geldi. Muhakkak gözünüze çarpmıştır. Önemli bir özelleştirme kararı. Muhalefetten de bu konuya ilişkin e, tepki e, oluştu. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi özelleştirme kapsamına alındı. 3 Temmuz'da yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla e, bu karar uyarınca 31 Aralık 2022 tarihine kadar e, özelleştirme işlemleri tamamlanacak. Neden önemli? Hani bizim en azından bu aylık e, hukuk gündemini değerlendirdiğimiz programda neden bir başlık olarak bunu bire getiriyoruz? Çünkü Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, Türkiye'de elektrik iletiminde tekel konumunda olan e, bir e, tüzel kişilik. E, ve yani on milyarlarca dolar e, mal varlığı bulunan, e, 2020 yılında 15 milyarlık bir geliri olan, 5 milyarın üzerine net karı olan bir şirketten bahsediyoruz. Bu konuya ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın bir beyanda bulundu. Beyanında geçen ifadeler önemliydi, oradan okuyayım. Aynen diyor ki bu kurum sistemin bel kemiği olan elektrik iletimi ve işletimini sağlayan bir kurumdur. Bunun özelleştirme kapsamına alınması elektrik hizmetini kamu yararı ekseninden çıkararak kar zarar denklemiyle hareket eden bir şirkete dönüştürmenin son adımı olacaktır. Temel bir hak olan elektrik hizmetinde bu kadar stratejik bir kamu kurumunu özelleştirme kapsamına almak iktidarın vatandaşı, müşteri olarak gördüğünün çok açık bir kanıtıdır. Ee, kim alacak, kime satılacak? E, Zannedersem bunlar e, özellikle ilerleyen dönemlerde tartışma konusu olacak. E, adliyelerden ilginç haberler geliyor. E, yani bunu hatırlarsanız geçen ay e, programımızın, yani Haziran ayı sonundaki programımızın başlığı aslında e, utanmaksı, vicdandı. E, şimdi de e, bu ay içerisinde öyle haberler, Kamuoyuna yansıdı ki artık bu kadar da olmaz dediğiniz. Gerçekten de kötü kokuların geldiği haberlerdi bunlar. Bir iki tanesini örnek olarak verelim Çokça vardı. En azından açık radyo dinleyicileri için derlediklerimiz. Dört tane ten polisi bir terör borsası oluşturmuş. Duydunuz mu bu haberi? Bilmiyorum Bahri veya Aynur ama bu dört... Terörle mücadele polisi e, bir soruşturma başlatılıyor. E, bu soruşturma kapsamında e, soruşturma içerisinde yer alan şüphelilere ilişkin belli fotoğrafları e, dosyaya sokmadan e, kendileri telefonlarına indirerek bu kişilerle iletişime geçiyorlar. E, ve belli bir para karşılığında bu fotoğrafları dosyaya sokmayacaklarını belirterek e, ciddi bir para alıyorlar. E, bir BMW aracı üzerlerine aldıkları 300-400 milyon civarında para aldıkları e, şeye geçiyor e, tutanakları e, ve en son zaten e, bu yine tehdit ettikleri bir kişi e, polisi suç duyurusunda bulunduğunda savcilar suç duyurusunda bulunduğunda ses kaydı alınarak e, bu olay tespit edildi ve şu anda tutuklanmış durumda fakat e, yani bunun arkasından da başka bir haber yansıdı e, onun için. Kötü kokular e, geldiğini ısrarla söylüyorum. Bir tanesi de bataklık soruşturması. E, hatırlayacaksınız muhakkak e, bir yerde bu kadar hızlı gündem içerisinde unutmuş olabilirsiniz ama e, Ankara Savcılığı 2019 yılında e, bir uyuşturucu ticaretine yönelik geliş kapsamlı bir bataklık adını verdiği bir soruşturma başlatmıştı. Burada 73 kişi hakkında dava açıldı. Bu iddianame tamamlandı şimdi daha yeni tamamlanıyor, 400 sayfa civarında bir iddianame, mahkemede kabul etti. Fakat ifadeler yine ilginçti çünkü uyuşturucu sanıklar, orada uyuşturucu örgütünün lideri olan kişiler, bu uyuşturucunun taşınmasında, paranın atlanmasında eski emniyet müdürünün doğrudan rol aldığını anlatıyor. Ve aynı şekilde de örgüt lideri e, bu ilgili emniyet birimine yüklü miktarlarda bağış yaptığını e, belirtiyor. Buna ilişkin e, faturalarını sunuyor. E, aynı şekilde emniyet müdürü de ifadesi alındığında bu kişiyi AKP'nin ilçe başkanının onunla tanıştırdığını söylüyor. AKP ilçe başkanı da ben tanıştırmadım. Görüştük ama o görüşmede de bir savcı ve emekli vali vardı diye. Böyle zincirleme devam eden gerçekten bir e, bataklık e, soruşturması e, ve hukukun e, ve hukuktaki alanda yer alan kamu görevlilerin geldiği nokta açısından da gerçekten ibret verici e, bunlar dosyalar. Derken... E, bunlar, bir, bunlar bence iftiradır. Ço, ço, bunlar iftira. E, bir iftira şeyden geldi. İftiradır ben... çoğu ve bunu... <gülüyor> Muhakkak ben de <gülüyor> inanmak istiyorum sizin gibi. E, fakat e, böyle bir iddia da tam şey yaparken bizim açık diyor dinleyicilerin çünkü en başından itibaren kariyeri boyunca takip ettiğimiz kişilerden bir tanesi ve Anayasa Mahkemesi üyesi olan İrfan Fidanlı Sezgin Baran Korkmaz arasında bir mesajlaşma oldu, bir ilişki oldu iddiası CHP Milletvekili Ali Mahir'den geldi bir iddia olarak e, derken de üzerine. TRT'de yönetim değişikliği e, yaşandı. Bildiğiniz gibi e, gazeteci Hilal Kaplan e, TRT yönetim kurulu üyesi oldu ve TRT'nin başına da sorumlu olan kişi Faretin Fahrettin iletişim Başkanlığı'ndaki e, yardımcısı atandı. Şimdi bütün e, bunlar olurken e, bir, bir haberle de biraz daha e, sizin iftira dediğiniz, açıklarda dinleyicilerin biraz daha sabırlarını, biraz daha zorlu isterseniz. Kaymakam haberi olmadan gizli tanık yapılmış. Duydunuz mu hiç? Ee, bu haberi bilmiyorum ama çarptı mı gözünüze. Ee, gerçekten Kaymakam haberi olmadan gizli tanık olmuş. Ee, Benim haberim yok tabii. Çünkü <gülüyor> tanık gizli çünkü. Nereden haberim olsun? Kaymakam da aynı şekilde bunu ifade için çağrıldığı mahkemede öğrenmiş. E, mahkeme Lütfi e, adıyla gizli tanık olduğunu ve oradaki ifadelerini Kaymakam'a sorduğunda Kaymakam, ya bir dakika siz ne diyorsunuz? Ben nerede gizli tanık olmuşum? E, bu nereden çıktı? şeklinde ben böyle bir şey bilmiyorum şeklinde ifade verdiğinde Kaymakam'ın haberi olmadan Lütfi adıyla gizli tanık yapıldı. Fakat bakın onun ifadelerine yani Lütfi adındaki gizli tanığın ifadelerine dayanılarak da Burada bir vali yardımcısı da dahil olmak üzere onlarca kişi tutuklanmış. Ee, ve bunlar uzun sürede tutuklu kalmışlar. Ee, kaymakam ermiş. So yani hakim sorduğunda şu beyanlarda bulmuş. Demiş ki sohbet ortamında bana birkaç isim sordular. Ee, ben de bunlarla ilgili görüşlerimi paylaştım. Ee, fakat bu resmi bir ifade değil. Yalnızca bir sohbet... Bana gizli bir tanık prosedürü uygulanmadı. Ben de bunu kabul etmedim ya da teklif de edilmedi. Herhangi bir tutama imza da atmadım. Ee, tabii bunun sonrasında e, tutuklu olan mali yardımcısı e, şey, e, serbest bırakılmış. E, fakat gerçekten artık ilginç. Yani e, koku diyorum ama koku oraya kadar vardı mı bilemiyorum. Siz hala bunlar iftira e, mı diyorsunuz? E, i̇ftira olsa bile e, bunların hukuk gündeminde konuşuluyor olması gerçekten her geçen gün daha da rahatsız edici oluyor. Peki bunlar olurken, daha birkaç tane örnek verebilirim ama süremiz kısıtlı. E, açıkçası e, hem açıklardu dinleyicilerin çok sabrını e, zorlamak istemem hem de çok kara de çalışmak istemem. Yani, e, ama gerçekten manzara bu. E, peki tamam e, olabilir. Böyle bir durum varsa sonuçta e, bu idari yapı içerisinde bu kişileri, bu suçlara bulaşılacak olan alanları ve her geçen gün kaybolan bu etiği e, en azından soruşturacak, neler yapılması gerektiğini önerecek kurumlar olması gerekiyor Bunlardan bir tanesi de kamu görevlileri etik kurulu. E, peki sizce kamu görevlileri etik kurumu başkanlığına kim atandı? Tahminde bulunabilir misiniz? Bir iki ipucu verin mesela. Hani e, tam Cumhurbaşkanı gelirken kendisi ayağa kalkıp cübbesini şöyle iliklemeye çalışmıştı. Hatırlar mısınız? Eski Danıştay Başkanı e, Zerrin Güngör. E, ve kendisi artık e, kamu görevlileri etik kurulu başkanı. E, tabii artık Emekli maaşıyla beraber bir de işin ekonomi tarafına bir de hakkı alacak. Fakat e, Zerrin Güngör ayağa kalkıp Cumhurbaşkanı karşısında e, cübbesini iliklemeye çalıştıktan sonra e, büyük bir ihtimalle tahmin edeceğiniz üzere yollar da açılmıştır. E, o yollar sadece kendisine değil aynı zamanda e, kızına da açıldı. E, Zerrin Hanım'ın bakış... cübbesinin düğmeleri var mıymış? Ee, yokmuş ama kendi elini e, şöyle kenarda tutarak elini düğme şekline getirerek birbirine birleştirerek zannedersem cübbesini yaklaşık bir 10 saniye boyunca yani Cumhurbaşkanı arkasını dönene kadar e, iliklenmiş gibi göstermeyi başarmış. Ki bu çabası e, daha sonra gördüğünüz gibi kamu görevleri eti kurulu başkanlığına. Bu arada kızının hikayesi de ilginç. E, kızı da... E, Cumhurbaşkanı külliyesinde avukat olarak başlamış kariyerine e, ve çok çalışmış e, ve hakimliği kazanmış. Buraya kadar herhangi bir şey yok. Herkes gibi sınava girmiş, e, sözlü mülakatlardan çok iyi puanlar almış. Tabii ki e, ona söyleyeceğimiz bir alalımız yok. Hiçbir torpildi. Zannetmiyorum e, olacağını e, umuyorum yoktur. Sonrasında da her hakim gibi ataması yapılmış ve ataması Eleza gitmiş yani çıkmış. E, sizce Eleza gitmiş midir Bahri Bey? Aynı oranı. Bu sanıyorum bu hikaye biraz eski bir hikaye değil mi Ümitçim? Evet, evet, evet aynı şekilde. Şimdi eee Zeynep Güngör'ün e, atanmasıyla beraber yeniden gündeme geldi. Kendisi Eleza atanmadan yargıtay tetkik hakimliğine getiriliyor. Evet, evet. Yargıda tetik hakimliğinde yalnız bir şey oldu. Epiy oldu yani bu olay. Tabi tabi, tabi. Ee, üç gün burada çalıştıktan sonra saraya geçici görevlendirilerek hukuk hizmetleri başkanlığı daire başkanı oluyor. Yani e, bu tabii ki önemli bir alan e, çünkü şu anda da kendisi cumhurbaşkanı hukuk daire başkanı. E, buradaki atamalardaki bu e, şeyi göstermek açısından biz bugüne kadar en hızlı atamanın İrfan Fidan ataması e, bu hızlı yükselişin e, olduğunu düşünüyorduk ama e, tabi bu eskilerde de bunu gözden kaçırmayalım e, bu da en az o atama kadar e, yarışacak bir atama. Bu arada kamu görevlileri etik kurulu demişken e, diğer üyeleri de unutmayalım e, tabi listede başkaca 10 isim var. E, fakat listede belediye başkanına ve eski bakana kadar e, zaten dört tanesi e, eski e, Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi. E, bu arada bir isim daha var onu da atlamadan geçmeyelim. Erkan İbiş hatırlarsınız Ankara Üniversitesi Rektörü. Kendisi de artık e, kamu görevleri etik kurulu üyesi. E, nereden hatırlarsınız Erkan İbiş'i? E, bir iddia vardı oğlu Ankara Tıp'a yatay geçiş yapması için. E, kontenjanı 4 alan e, kontenjanı 8'e çıkardığı iddiası vardı. Yani buradaki bunu anlatmamızın nedeni bütün o şeyler o kokular, o etik alanın iyice kaybolduğu dönem içerisinde e, etik kurul e, üyelerinin de ne yazık ki hakkında çokça iddiaları olan çevresinde ve yakınlarının da yine etik olmayan bir şekilde atandığı ve yükseldiğine dair iddialar oluşan kişilerden e, oluştuğunu vurgulamak için bunu Özellikle okup gündemimize aldık. E, beklediğimiz aslında olumlu bir karar diye çok kişinin e, umutlandığı bir e, aydı Temmuz ayında. Anayasa Mahkemesi çünkü infaz paketini görüşecekti. E, hatırlayın 14 Nisan 2020'de e, kabul edilmişti e, bu karar, e, kanun ve e, burada çoğu Cezaevinde e, hükümlü bulunan kişiler, e, tutuklu hükümler e, serbest bırakılmış Fakat siyasi suçlular kapsam dışında bırakılmıştı. E, belki şeyden hatırlarsınız, Alaaddin Çıkıcı'nın da e, yasadan faydalanıp tahliye olduğu yasaydı bu. İşte bu yasa eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle CHP konuyu an Anayasa Mahkemesi gündemine getirmişti. Anayasa Mahkemesi esastan görüştüğü talebi... Oy birliğiyle reddetti. Ee, burada, oldu. burada, burada bir şey söylemek istiyorum. Hakikaten, özellikle bu ceza, ceza muhakemesi, cezaların infazına ilişkin e, ceza yasaları e, bütünlüğü içinde, e, anayasadaki eşitlik ilkesine bu kadar aykırı bir yasanın olabileceğini Düşünmüyorum. Ve tabi bu ceza normlarındaki anayasal eşitsizlik ise çok ağrı verici, toplumda çok acı verici bir e, görüntüye sebep oluyor. Bu nedenle de ben anayasa mahkemesinin verdiği bu kararlara bazen oy çokluğuyla bazen oy birliğiyle hatta olumlu yönde kararlara şaşarken böyle kararlarına da iyice şaşıyorum. Allah sonumuzu hayra getirsin diye ifade edeceğim yani. <gülüyor> e, a, Amin'le beraber bir gül hemen şeye geçip. E, Gergerlioğlu e, bildiğiniz gibi e, cezaevinden çıktı. Serbest kaldı Anayasa Mahkemesi kararı ve milletvekili iade edildi. Biz e, sizler bu konuyu Aynur Hanım'la beraber ayrıntılı olarak Anayasa Mahkemesi kararını hukuk güvenliği programında konuştunuz. Açık Radyo dinleyicileri e, bu programların kaydına podcast e, üzerinden, Açık Radyo e, web sitesi üzerinden erişebiliyorlar. E, dinleyebilirler. Yine aynı şekilde Tahir Elçi duruşması vardı. E, üçüncü duruşması yapıldı. Yine bu konuda Aynur Hanım da e, bu davayı yakından izlemişti. E, bizzat duruşmayı da izledik katıldı. E, yine ayrıntılı olarak e, programda konuşuldu. Bu programın kaydına da dinleyicilerimiz yine Açık Radyo web sitesi üzerinden erişebilirler e, Tahir Elçi duruşması da 12 Ocak 2022'ye ertelendi e, tabii şimdi araya geçmeden önce e, bir mülteci tartışması başladı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açıklamaları e, Temmuz ayının sonuna doğru gündeme geldi e, hatırlayacaksınız su faturaları ve vergilere zam yapacağını açıkladı belediye başkanı ee, yani yardımın kesti mi ruhsat vermedim yine gitmediler o zaman zam yapıyorum. Ee, yani tam bir belediye başkanından daha çok bir Bolu Bey'i eee şeyi vardı ifadeleri. Biz tabii hukuk gündemi de sadece iki şeyi hatırlatmakta e, bu konuyu geçmek isterim. E, bir tanesi anayasanın 10. maddesi. E, bu 10. madde çok açık. Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi, düşünce, felsefi, inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Ee, belediyede bir idare kurumdur. ve Belediyede tüm işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun hareket etmek zorundadır. Bu tartışma e, uzayacak gibi gözüküyor. E, tabii bu tartışmayla beraber de Haziran ayının sonunda Temmuz ayının ilk başlangıcı bu, bir... burada burada bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Ee, yani e, bu Bolu Bey'inin bu açıklama CHP'li Pelibolu Bey'inin bu açıklaması Bey na hiç yadırgamamak lazım çünkü e, biliyorsunuz e, ünlü Struma e, gemisini de ne yaptığımız ve sonunda o gemide bulunan Türkiye'ye sığınmak isteyen insanların sonunu ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Yakında Suriyelilere ve Afganlara yönelik işte bir saldırı başlarsa, bu çünkü çok yerden körükleniyor. Evet. Bunun sonu nereye varır? Doğrusu ben bunu da merak ediyorum. Evet, yani Bolu Bey'in en son partisinden de kendisine yönelik tepkiler geldiğini yine açıklamaları görüyoruz. İlginçti çünkü ben sözlemin arkasındayım. Hatta hatırlıyorsanız belki de bana faşist diyecekler desinler. Ben sözlemin arkasındayım. E, i̇zleyeceğiz e, ama tedirgin edici e, ifadeler ve söylediğiniz gibi e, gideceği nokta açısından da gerçekten de e, tedirgin ediyor. E, İsterseniz e, yine araya geçmeden önce bir de tabii ki bununla bağlantılı e, başka bir konu söylemiştim. E, Haziran sonu itibariyle 3 milyon kişinin faydalandığı nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasa 30 Haziran itibariyle sona erdi. Artık Temmuz ayı ile beraber biz de işten çıkarmalara ilişkin haberleri duymaya başladık. E, tahmin edilen rakamlar yıl sonuna kadar 1 milyon kişinin işsiz kalabileceğini. E, bu arada simit de 2,5 lira olmuş. Yani artık en küçük şeyine ve açıkçası tam da burada... 6 e, Al, yani... ay oldu Ümitçim iki buçuk lira oldu. Sen demek ki hep Aa. sürekli kapıcılarda, <gülüyor> e, balıkçılarda, lüks <dünlük gülüyor> restoranlarda geziyorsun. Sibir'in iki buçuk lira olduğundan haberiniyor. <gülüyor> Vallahi ben demek ki uzun süredir iki üç aydır... Benim sadece... arkamdan dedikodu edersen işte ben de sana bunları söylüyorum. E, doğrudur. O zaman şeye bakmam lazım. Alkol fiyatlarında neyse. Reklam yasağı falan. Ama simit evet iki buçuk lira olmuş. En azından gecikerek şeyini söylüyorum. Tam da belki burada da toplumcu gerçekçi şiirin en önemli temsilcilerinden Hasan Hüseyin Korkmazgil'in o herkesin bildiği insan pazarı şiiri grup yorum tarafından bestelenmişti. Hatırlarsanız o şiirden sadece üç mısrayı şey yapayım. Açlığın dini olmaz, yoksulluğun vatanı, kör olasın kahpe devran. Ee, i̇sterseniz grup yorumları insan pazarını dinleyelim. Ondan sonra ikinci bölümde devam edelim. 95.0 Açık Radyoda e, geçtiğimiz ayın, e, daha doğrusu e, Temmuz ayının hukuk güvenliğini ilgilendiren e, olaylarını Ümit Altaş'tan dinliyoruz. E, biz e, Aybüktuncel ile beraber daha çok dinleyiciyiz, izleyiciyiz. O dinliyoruz. Arada sırada konuşacağımız. ...katılacağımız şeyler de olacak tabii ki. Evet, yani bundan sonraki ikinci bölümde ne diyeceğiz? İki, ne şeyler e, var? <gülüyor> Önemli. İkin, i̇kinci bölüm, birinci bölümden daha heyecanlı. Onu söyleyeyim. Hemen <gülüyor> girişi yapayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi bizler için çalışmaya devam ediyor. Mesaisini tamamı biz vatandaşlar için harcamaya, bizim için faydalı kanunlar çıkarmaya devam ediyor. Ee, bir tane tabii ki yani bu tek başına sadece iktidarın yaptığı bir şey. Çünkü istatistikler yansıdı. Ee, üç yılda 3098 tane kanun teklifi vermiş e, muhalefet. Ee, Kaçı sizce kabul edilmiş olabilir? Aynur Hanım ne dersiniz? Bir tahmin alayım Bahri Bey. Hepsi. Hepsi. Aynur Hanım var mı bir tahmininiz? Yok. <gülüyor> ee, yani hiçbiri. Ee, tabii ki <gülüyor> bir, bir tane kanun teklifi bile muhalefetten gelen kabul edilmiyormuş. Ee, çünkü iktidar gerçekten üzerine özenle e, çalıştığı torba yasalar ve kanunlarla. E, bunlardan bir tanesi de bitmeyen ohal düzenlemeleri. Ee, e zaten ya... muhalefet torba yasalarla çıkarılması gereken kanunları çıkarıyor. Ee, <gülüyor> kanun çıkarmak muhalefete mi kalmış? Haklılar yani. E, öyle çünkü gerçekten de... E... Belki tekrar dediğim gibi e, vatandaşın e, yararını düşünen, hayatını kolaylaştıran kolay kanunlar çıkmaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi. E, alelacele bir meclis tatile girmeden önce hemen e, şey yapalım, tamamlayalım dedikleri bir kanundu. E, OHAL düzenlemeleri uzatıldı. E, tabii bunu çoğu kişi e, şey diye okudu. Herhalde iktidar OHAL koşullarında seçime gitmek istiyor bunun içinde bu düzenlemeleri uzatıyor e, hatırlayalım e, OHAL yetkileri e, torba yasayla beraber 18 Temmuz 2018'de aslında ilk önce OHAL bitmiş fakat sonrasındaki OHAL düzenlemeleri terörle mücadele gerekçesiyle yine torba kanununu e, 31 Temmuz 2021'e kadar uzatılmıştı yani 31 Temmuz'da bu yetkiler e, bitecekti fakat şimdi yine aynı gerekçeyle 3 e, yıl daha uzatıldı. E, uzatılma gerekçesini AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan e, şey söyledi ya yani tektik geçmedi. E, ya bu tektik bir türlü geçmiyor. Karşımızda sinsi bir örgüt var. Bu örgütle mücadelenin nihayete erdirilmesi için bu düzenlemeler gerekli ve bunun için yaptık diye e, savundu. E, tabii bu arada dikkatinizden kaçmasın. 31 Temmuz 2021'de bitmesi gereken bu OHAL yetkileri şimdi yine aynı gerekçeyle üç yıl uzatılırken e, eğer ki zamanında yapılırsa 2023'te Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimleri var. 2024'te de belediye seçimleri var. E, bu şu anlamada geliyor. Bu olağanüstü hal e, düzenlemeleriyle beraber seçime gideceğiz gibi Gözüküyor son dakikada herhangi başka bir değişiklik olmazsa. Neydi bu yetkiler? E, kısaca sadece başlıklarında hatırlayalım. E, muhakkak Bahri Bey de Aynur Hanım da e, tamamlayacaktır. E, bir tanesi e, süper vali yetkileri vardı. E, neydi onlar? E, işte vali kentin belli yerlerine belli kişilerin 15 gün boyunca giriş ve çıkışını yasaklama... E, aynı zamanda belli yerlerde ve belli saatlerde kişilerin sokağa çıkmasını, araçların trafiğine çıkmasını yasaklama yetkisine sahipti. İşte bu yetki yine uzatıldı. Valiler e, temel hak ve özgürlük e, olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerini sınırlama ya da erken dağıtma gibi yetkilere sahipti ve 31 Temmuz'da bu geçici OHAL e, yetkisi bitecekti. Bu da uzatıldı. E, Gözaltı süreleri hakim kararıyla dörder günlük sürelerle uzatılarak toplamda 12 güne e, çıkarılabiliyordu bu ohal yetkisi dediğimiz şeyler içerisinde. Bu da uzatıldı. Ama, ee, ama AKP bu konuda dedi ki bu gözaltılarla ilgili hakim kararıyla tabii bu hakimlerin e, suç ceza hakimleri olduğunu biliyoruz ve suç ceza hakimlerinin de nasıl görev yaptığını biliyoruz. Sadece FETÖ işte örgütüyle ilgili, paralel devlet yapılanması örgütüyle ilgili bu gözaltı sürelerindeki uzatmalar bakın her gün, her elde bir operasyon yapılıyor. E, bu operasyonlardan da işte birçok bir FETÖ üyesi yakalanıyor. E, biz bunlarla e, bu mücadeleyi yapmayalım mı? CHP aslında bunlara karşı çıkarak FETÖ'yü desteklemiyor olmuyor mu diye de e, açıklama yaptı. E, anlaşılır gibi değil yani. E, aklısız ama şu soruyu da cevapsız bırakmamak lazım. Peki bir kişinin 12 gün gözaltında tutulmasının terörle mücadeleye nasıl bir katkısı olabilir? E, soruşturmayı o sürede e, kimseyle konuşmadan işte gözaltında tutarak soruşturmayı, onunla bağlantılı kişileri ortaya çıkaracaklar ya, kaçtan Aynen. beri? 2016'dan beri. Ya. Çıkaramamışlar, yani. bundan sonra çıkaracaklar. Yani biz bir alalım gözaltına, o arada bir şeyler buluruz ne olsa. 12 gün alanı Yo, bence Yok, bence bu gözaltılar sadece FETÖ için kullanılacağını sanmıyorum. Tabii tabii. tabii. Evet. Çünkü zaten terör örgütlerine aidiyet diye ifade Kullandı. E, kamudan iğraç yetkisi vardı. İşte terör örgütlerine aidiyet, iltisak ve benzeri şeylerle beraber. Bu bir OHAL yetkisiydi. E, Olağanüstü OHAL bitti. E, OHAL'le beraber uzatılma yetkisi bitti. İşte şimdi bu bir daha uzatıldı. Bu bir daha devam ediyor. Ve seçim dönemine girerken yine bu yetkilere sahip bir iktidarla karşı karşıyayız. E, diğeri de şirketlere yönelik. Ee, hatırlayacaksınız o meşhur cümleyi terör örgütünün aidiyet, iltisak, irtibat e, bulunan kişilerin sahibi veya ortağı olduğu şirketlere yönelik yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda TMSF'nin kayyum olarak atanmasına ilişki bir düzenleme vardı. Bu o halde vardı. O hal bitti. Ondan sonra uzatıldı e, bu... E, torba kanununa yine içerisinde yetki bulunan bir şeyle. Şimdi tekrar uzatıldı. Tekrar bu yetki var. E, açıkçası tedirgin edici bir durum. E, bu kadar e, hak ve özgürlükleri kısıtlayan e, ve aynı zamanda iktidara bu kadar geniş yetki veren düzenlemelerle beraber e, hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesinin yanında da en temel, yani seçim için propaganda yapma, diğer alanlar olsun ve benzeri şeyler olsun e, bu alana ilişkin eşit e, ve e, eşit bir şekilde bir e, propaganda aracına sahip olup seçime gitmek ne kadar mümkün sorusu e, şimdiden sorulmaya başlandı. Bilmiyorum ne dersiniz Bahri Bey, Aynur Hanım. Yani bunlar zaten e, 9 Temmuz'dan beri teklif e, sunulduğundan beri konuşuluyor. Hemen hemen herkes mutabık çünkü e, 6771 sayılı 2017 yılının Ocak ayında e, kabul edilen Anayasa değişikliğini içeren kanundan sonra yaşanan referandum, evet oyu verilmesi, e, OHAL içinde genel seçimler yapılması ve genel seçimlerden önce Recep Tayyip Erdoğan'ın e, OHAL e, hemen sona erdirilecek genel seçimden sonra diye söz vermesinden sonra az önce sizin de belirttiğiniz gibi bazı suçlar bakımından OHAL'in sürekliliğinin sağlanması karşısında bu 2016-2021 yılı arasında yaşanan 5 yıllık pratik bize bundan sonra öngörülen 3 yıl içinde de neler yapılacağını gösteriyor. Bunun için tavcı olmaya gerek yok. İsabetli yorumlarda, tahminlerde bulunabiliriz. Seçimler sizin de söylediğiniz gibi hükümetin baskısı altında yerine getirilecek. Çünkü burada bir aslında kanuna karşı hile de söz konusu. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bazı e, haklar bakımından olağanüstü hal ilan edilemiyor. Örneğin işkence yasa e, hmm. bununla e, bunun ilk örneklerinden biri. Yine aynı şekilde e, masumiyet karinesinin e, olağanüstü halde daha fazla e, sınırlanması mümkün değil. Bunlar mutlak haklar. Anayasa 15. maddede de açıkça düzenlenmiş. Benedict komisyonu da raporlarında bunlara defalarca dikkat çekti. Birleşik Milletler de genel yorumlarında komiteler tarafından bunlara dikkat çekti ve dendi ki adil argılama hakkı da Yuskogens yani gelenek hukukunda devletlerin egemenliklerine kısmi olarak müdahale eden ve devletlerin daha fazla kısıtlayamayacağı hakları içeren haklardır. Yuskogens'in e sevdikliği haklar ve adil argılama hakkının içerdiği güvencilerin büyük bir kısmı aslında olağanüstü halde daha fazla gen, olağan döneme göre kısıtlanmaması gereken yetkiler. Şimdi siz e, bir ya da iki kişi de gözaltı süresini iki günden altı güne kadar toplu suçlarda yani üç ve daha fazla kişi söz konusu ise on iki güne kadar gözaltı süresini uzatıyorsanız bunun nedeninin e, ikna edici bir şekilde açıklanması lazım. Sadece terörle mücadele diye genel soyut bir amaç ileri sürülemez. Her devletin terörle mücadele diye bir derdi var. Ama sadece bu soyut nedenden dolayı e, yetkiler genişletilmiyor. Bir insanı siz 12 gün ya da 6 gün gözaltında tutuyorsanız aslında burada tecride ve işkenceye göz yumuyorsunuz. Kişinin e, avukatına erişemeden hukuka aykırı biçimde özgür iradesini bozucu bir sürece sırf örgütü çökertmek ya da örgütten daha fazla bilgi alabilmek için e, yaptığınızı açıklasanız bile bireyi yok eden bir uygulama için e, çekiyor e, gündeme ve irade özgürlüğünü bertaraf ediyor. Hem de masumiyet sinir yok ediyor. Çünkü insanlar damgalanıyorlar ve haksız tutuklamalar e, sadece örgütün adından dolayı ya da az önce sizin de gibi irtibak, irtibak, gibi hukuk dışı kavramlarının yarattığı önyargıdan dolayı insanlar damgalı bir şekilde yıllarca e, tutuklu kalıyorlar ve haksız mahkumiyetlere yolaşıyorlar. Şimdi bunun hala soyut bir gerekçeyle sadece ihtiyaçtan bahisle uzatılıyor olması aslında sizin de söylediğiniz gibi e, önümüzdeki seçim süreçlerinin gölgelenmesi e, baskı aracı olarak bu hukuk normlarının kullanılması iradesinin itirafı bence de. Evet belki onunla beraber isterseniz bir sonraki gündem maddesine geçeyim. Evet. Antalya Baru Başkanı'na Deniz Söyleyebilir Bir şey hı, hı, hı, bu arada Antalya Barosu'na geçmeden önce. Şimdi bu 7388 sayılı kanun bugün yürürlüğe girdi resmi gazetede yayınlandı. Herkes işin bu kısmıyla ilgilendi. Yani olağanüstü halin daha fazla uzatılması kısmıyla... Ama aslında bu kanun biliyorsunuz size söylediniz sorba bir kanun ve değmediği konu yok neredeyse. Güncel olan konulara, e, sorunlara çözüm önerme iddiası içinde bazı düzenlemeler var ama engelliler hakkındaki kanuna yaptığı bir değişiklik var. Onu da dinleyicilerimizin dikkatine sunalım. Biz soyut nedenlerle, terörle mücadele nedeniyle gözaltı sürelerini uzatabiliyoruz. Ama e, 2005 yılında, 1 Temmuz 2005'te e, yürürlüğe giren 5378 sayılı engeller hakkında kanunumuz var. Bu kanuna göre e, önce 7 sonra 8 sene içinde e, engelli insanların toplu ulaşım araçlarına erişebilmesinin e, sağlanması gündeme geliyordu. Bu süre 7 yıldan 8 yıla uzatılmıştı. Sonuç olarak 2018 yılı sonu itibariyle artık hem özel hem de Kamuya e, ait e, toplu taşıtlarda e, engeller için özel düzenlemeler yapılacaktı ve e, denetimler başladı, komisyonlar kuruldu. Bu denetimlere e, ilişkin de ek süre veriliyordu. Yani bu süre uzatıldı. E, bir sene, ya yani bu sene e, 7 Temmuz'da bitmişti bu süre. Şimdi bu sürenin bir yıl daha uzatıldığını, 7-7-2021 olan sürenin 2022'ye kadar uzatıldığını görüyoruz. Yani bunu düşünmek gerekiyor. Engeller için denetimi sağlayamayan, toplu ulaşım araçlarını hizmete sunamayan bir kamu anlayışı, iktidar var, yönetim biçimi var. Ama soyut nedenlerle gözaltı sürecisi uzatılabiliyor. Bu gerçekten içinde bulunduğumuz durumu ironik olarak anlatan Hı. bir gerçeklik diye dikkate sunmak istedim. Aa, evet belki de sizin bu altın çizdiğiniz şeyle beraber bu kanunu daha ayrıntılı konuşmak gerekiyor. Ama tam da e, hukuk e, yani alanında en büyük eleştiri bu. Çok çok uzun e, torba şeklindeki kanunlar e, e, bir meseleyi daha ayrıntılı inceleyerek daha detaylı konuşmayı da ne yazık ki engelliyor ama Zannedersem Ağustos ayı içerisinde bu kanun e, torba yasadığı yer alan bu düzenlemeler daha ayrıntılı olarak da, e, programda konuşulacaktır. E, ben diğer birkaç başlığı dile getirerek yavaş yavaş toparlayayım. E, dediğim gibi Antalya Baro Başkanı Deniz Gezmiş paylaşımı gerekçesiyle hakkında dava e, açıldı. Gerekçe terör örgütü mensubu olduğu sabit olan kişileri sırf bu aileliyetle nedeni ömrüne kutsama ve anma. Beş yıldan üç aya kadar e, pis cezası isteniyor. E, paylaştığı tweet Mahir Çayan'la Deniz Gelmiş fotoğrafının altında herkesin bir denizi olmalı e, ifadesiydi. E, bu arada Melih Bulu gitti. tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın Türkiye'ye geldi. E, böyle bir e, hareketli bir ay geçirdik. Ama tabii Melih Bulu e, giderken ee, onun protestosuyla belki onun gitmesini e, sağlayan demokratik tepkilerde bulunan öğrenciler adli kontrol cezaları almışlardı. Onların hala adli kontrol e, kararları devam ediyor ve kaldırılmadığı için de e, yurt dışına çıkamıyorlar ve eğitimle ilgili yurt dışına çıkmak gibi e, bazı haklarından faydalanamıyorlar. Onu da bil, e, altını çizmiş olalım. E, tabii ki gelen... E, Melipbulunun yerine gelen vekilinde ilk yaptığı şey akademisyen Can Candan'ın işine son vermekti. E, bu arada Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2021 basın özgürlüğü ödülünü de e, kurum dalında Türkiye tabipler Birliği ile beraber Boğaziçi Üniversitesi Demokratik Direniş bileşenlerine verdi. E, bu Demokratik Direniş bileşenleri de e, aldıkları ödülü e, işine son verilen Can Candana ithaf ettiler. E, Tabii e, bir önemli karar e, dava vardı. iki dava bir tanesi 28 Şubat davası olarak bilinen dava e, Yargıtay 16. Ceza Dairesi önündeydi. Ve aralarında Çetin Doğan'ın ve Çevikler'in de bulunduğu 14 sana verilen mahkumiyet kararını Yargıtay 16. Ceza Dairesi onadı. E, bir diğer önemli dava yine Temmuz'da Adliya Koridorlarında Cumartesi Anneleri davasıydı. Hatırlarsanız anneler eylemlerinin 700. haftasında yaptıkları oturma eylemlerini e, polis müdahale etmişti ve gözaltına almıştı anneleri. Burada 46 kişi hakkında dava açıldı. Davanın ikinci duruşması 12 Temmuz'da Çağlayan Adliyesi'nde yapıldı. E, gergin ve tartışmalı bir duruşmaydı. E, yine tabii ilginç diyaloglar yaşandı. E, sanıklardan Kenan Yıldız'ı savunmasını yaparken mahkeme başkanı, sanığın e, sözünü keserek konu dışına çıkma e, şeklinde beyanda bulundu. Hemen arkasında avukatın itiraz etmesi, e, savunmanın engellenmemesi yöndeki, e, ve kısıtlanmaması yönündeki itirazında kimse ben söz vermeden konuşmayacak diye avukatın sözü de kesildi. Bunun üzerine e, salonda bulunan CHP'li Mahmut Tanal, e, Sözcen kesilmesini ve engellenmesini üzerine tepki göstermesiyle beraber hakim salonun boşaltılmasını ve duruşmanın e, milletvekili tanal olmadan e, devam edeceğine dair karar aldı. E, sonradan da e, söz alan avukatlardan zannedersem metinirizdi e, mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğini belirterek ve hakim talebinde e, bulundu. Fakat e, mahkeme başkanı bu talebi yargılamayı uzatmak içindir e, diyerek e, geri çevirdi. Ee, avukatlar bunun usulü aykırı olduğunu söylediler ee, mahkeme başkanı ise ya, itiraz edersiniz daha sonra diye savunmaların alınmasına e, karar verdi ve devam etmek istedi avukatların itirazı üzerine de mahkeme başkanı e, eğer savunmaya devam etmezseniz 5 dakika içerisinde şeyi duruşmayı bitireceğim diye salonu terk etti salını da terk etti böylece ee, duruşma 24 Kasım'a ertelendi ilginç bir davaydı. Yani usulün ve benzeri şeyin tamamen unutuldu. Ha, bu arada e, Bahri Bey, e, Aynur alım e, dünya hukuk gününüz kutlu olsun. Nasıl kutladınız bilmiyorum ama e, biz arkadaşlarla toplandık, ufak bir parti verdik. E, hatırlarsanız 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü. E, hukuksuzluk stuttum. Günü, hukuksuzluk Günü. <gülüyor> Ama şey yapmayın, bu sadece... O zaman bir açılan dava var ya, bizde o davayı dikkat alarak... <gülüyor> <Hayır, siz, gülüyor> yani yani demek evet. tek, tek kutlama yapan herhalde biz olduk. Çünkü yerli ve milli bir hukuk günümüz. Yani neden bu yerli ve milli hukuk günümüze atladığınızı anlayamıyorum. Çünkü e, 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü ve bu sadece Türkiye'de kutlanıyor. Ondan sonra... işte o olmayan şeylerin kutlaması yapılır. Yok olsa zaten kutlama pek yapılmaz. Yani evet, sizi karamsar gördüm. Yani kutlamalardan uzak durması iyi olur ama sadece kısa bir tane yani her, her zaman iyimserim. bugün Bugün olmamış olması yarın olmayacağı anlamına gelmez. Adalet Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız yani hukukun artık yeni bir e, hukuk reformu ve yeni bir hukuk strateji belgesiyle hayata geçeceğini ve hukukla ilgili umul ettiğimiz günlerin geleceğini açıklar. gene yani her şey e, olağan ve iyi bir e, şeye e, raya girer diye düşünüyorum onun için. Çok götümcüler ee, değilim yani. E, zannedersen bana ayrılan sürenin sonuna geliyorum. E, siz sadece evet, bir nokta Evet. Sadece eleştirmek isterim. Bu kadar yerli milli ve Tüm dünyada tek bizim kutladığımız hukuk günü varken bunu kutlamayıp diğer hukuk günlerini kutlamamızı anlamış değilim. Sizi 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü'nü bir sonraki yıl kaçırmamanızı, söz simitler benden, hiç şekilde endişeniz olmasın. Temmuz ayının hukuk gündemi benden bu kadar. Evet, zaten süremizin de sonuna geldik. E, Aynur Hanım, e, e, siz son olarak bir şey söylemek ister misiniz? Yok, hayır. İstanbul Borsası hakkındaki davanın açıldığına zaten dikkat çekmiştik Temmuz ayının <gülüyor> içinde açıklanan bir iddianameydi. Önümüzdeki günlerde o davayı da konuşuruz tekrar. Evet. Teşekkür ederim. E, bu o, olağanüstü halle ilgili uzatmaları düzenleyen yasal düzenleme e, her olağanüstü e, hukuk düzenlemesinin hukuk güvenliğini biraz daha geriye götüreceğini ve güvenilmez bir ortamı götüreceğini söyleyelim. Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere de izleyicilerimize hoşçakalın diyelim. Selahattin arkadaşımıza ve açık radyoda eve geçen bütün arkadaşlara da teşekkür edelim. Hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkürler. Hukuk güvenliği hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tucel